Bos Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Her yıl 4 Ekim'de tehlike altında olan hayvanlarla ilgili farkındalık yaratmak ve hayvan haklarını gündeme getirmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu yıl da birçok ekoloji örgütü ve siyasi parti 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde hayvanların yaşadıkları hak ihlallerine, avcılık yasasına ve nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekti. Bir araya gelerek ortak bir açıklama yapan 230 sivil toplum kuruluşu yaban hayvanlarına öldürmenin spor, turizm, hobi ya da ihale konusu olamayacağını ve avcılığın tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi. Türkiye'de farklı alanlarda çalışma yürüten ve konularında uzman 230 sivil toplum kuruluşu Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde yaptığı açıklamada dünyayı birlikte yaşadığımız diğer canlılarla paylaşıyoruz. Ormanlar, dağlar, dereler hepimizin yaşam kaynağı ve hepimizin yaşamı birbirine bağlı. Bu nedenle haklarını bizim dilimizde ifade edemeyen tüm canlıların sesi olmak için bir aradayız dedi. Sivil toplum kuruluşları Tarım ve Orman Bakanlığı'nı avcılığı tamamen yasaklaması için binlerce doğa severin desteğiyle change.org taksim vurma beni adresinde imza kampanyası başlattı ve imzalar akmaya devam ediyor. İnanılmaz bir haber var. Ortaya çıkan belgeler dünyanın en büyük kirletici şirketlerinden bazılarının hükümete lobi yaptığını ve COP26'da yer almaları karşılığında para teklif ettiklerini ortaya koydu. COP26 biliyorsunuz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı her yıl gerçekleşen. Fosil yakıt firmaları İskoçya'da yapılacak önemli küresel iklim görüşmelerinin bir parçası olmak amacıyla Birleşik Krallık hükümet yetkilileriyle bir dizi özel toplantı düzenledi. Şirketler aynı zamanda Birleşik Krallık yetkilileriyle dünyadaki diğer hükümetler arasında aracı olarak hareket edebileceklerini iddia etmişler. Hükümet gelecek yıla ertelenen Glass Golf, COP26 yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesine hazırlık yapmadığı için geniş çapta İngiltere'de eleştirildi ve İngiltere hükümeti geçen yıl ki en az 13 toplantısında zirveyi 3 fosil yakıt firması ile tartışmak için zaman bulmasının ortaya çıkması ise endişe yarattı. Yani konferans için zaman bulamıyorsun ama fosil yakıt şirketleriyle bir araya gelip planlama yapıyorsun. Bilgi edinme özgürlüğü mevzuatı kapsamında toplantıların ayrıntılarını alan Culture Unstained'den Jessworth diyor ki COP26'yı düzenleyenler daha düşük karbon dünyasına doğru Pozitif değişim sağlayan ortaklar istediklerini söylüyorlar ancak bu ortakları yeni fosil yakıt çıkarma faaliyetlerine milyarlarca yatırım yapanlar oluşturuyor dedi. Worth artık petrolün hükümete yönelik gizli kanalının rahatsız edici boyutu ortaya çıktı. Fosil yakıt endüstrisiyle sponsorluk anlaşmaları reddedilmeli. Paris iklim hedeflerini karşılayacaksak ancak fosil yakıt üretimindeki Acil kesintiler bunu sağlayabilir. Ancak petrol sondajını sürdürmeye kararlı olan zirveye sponsor oluyorsa bu asla gerçekleşmez dedi. Evet karbon sınır vergisi diye bir vergi koymaya çalışıyor Avrupa Komisyonu. Yeşil düzenin parçalarından biri 2022 yılında uygulanması için Haziran 2021 civarında da parlamentoya sunulacak. Ancak şirketlerin daha düşük kirlilik maliyetleri olan ülkelere taşındığı... Karbon kaçağını önleyerek Avrupa'nın rekabet gücünü koruması beklenen bu mekanizmanın sınırlarını belirleyen de pek çok belirsizlik var. 30 Eylül'de yayınlanan ve Fransız ve Alman hükümetleri tarafından desteklenen bir raporda Avrupa iklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Geçiş Yuvarlak Masası sorununun Avrupa Birliği'nin artan iklim hedefleriyle yakından bağlantılı olduğunu belirtti. Bir günden İsmail Arı'nın bir haberi var. Sayıştay'ın Orman Genel Müdürlüğü 2019 yılı Sayıştay denetim raporunda maden sahalarında etkin denetim yapılmadığı, maden sahalarının rehabilitasyon çalışmalarının ise tam yapılmadığı ve ormanlık alanların %16'sının tapuya tescil edilmemesi nedeniyle ormanların etkin olarak korunmadığı belirtiliyor. Sayıştay denetçilerinin yaptığı incelemede 687 maden izni sahasından 497'sinde sınır aşımı olduğu 49'unda Orman Genel Müdürlüğü'nün izni olmayan yapılar yapıldığı, 31 sahada izin amacının dışında kullanımlar olduğu belirlendi. 78 sahada ise hem izin amacı dışında kullanılan idare izni olmayan yapılar yapıldığı, 20 sahanın ise koordinatlarının sorunu olduğu belirlendi. Ayrıca raporda 27 maden izin sahasında çeşitli nedenlerle idarelerce inceleme yapılmadığına da dikkat çekildi. Sayıştay denetçileri maden sahalarında etkin bir denetimin yürütülmediğini belirterek, Denetim ve kontrol mekanizmasının sağlıklı bir şekilde işletilmesi rehabilitasyon çalışmalarının belli bir çalışma programı kapsamında maden işletme faaliyeti sırasında da devam etmesi konusunda gerekli idari işlemlerin yapılması gerektiğini vurguladı. Denetim raporunda maden işletme sahalarının büyük bir çoğunluğunda rehabilitasyon çalışmalarının yapılamadığı verilen izinler doğrultusunda belli bir plan ve proje çerçevesinde işletilmesi ve çalıştırılması gerekirken sahada düzensiz çalışmaların yapıldığı görüldü dendi. Bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir süper enzimin plastik şişeleri 6 kat daha hızlı ayrıştırdığı görüldü. Yeni süper enzimin geri dönüşüm amaçlı 1 ya da 2 yıl içerisinde kullanılabileceği iddia ediliyor. Guardian gazetesinin haberine göre doğal yollarla plastik yiyebilen bakteriden elde edilen süper enzim şişelerin tamamen geri dönüştürülmesini mümkün hale getiriyor.